Allah, Adem'e her şeyi, ismini öğretti. Sonra da onları meleklere gösterip, dedikleriniz doğruysa, haydi bunların adlarını bana söyleyin bakalım, buyurdu. Melekler, sen her türlü kusurdan ve ortak ortaktan uzaksın. Senin öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Elbette her şeyi gerçek mahiyetiyle bilen, her işi, Yerli yerince yapan Yalnız sensin dediler İnsana bilmediklerini öğreten odur Alak 5 Allah Adem'e Ey Adem Bunların adlarını onlara söyle buyurdu Adem Onların adlarını meleklere bildirince Allah Size göklerin ve yerin gaybını Ben bilirim Ayrıca sizin açığa vurduğunuz ve gizlediğiniz şeyleri de ben bilirim demedim mi buyurdu. Gayb hakkında Bakara suresi 3 ayetin dipnotunda bilgi verilmiştir. Allah ise sizin açığa vurduğunuzu da bilir. Gizlediğinizi de. Maide 59, Nur 29. Gizli açık yapılan her şeyi Allahu Teala'nın bildiği. Nahıl 19, Mümtehine 1 ve Tegab'ın dörtte geçmektedir. O zaman meleklere Adem'e secde edin dediğimizde, iblisten başka hepsi derhal secdeye kapandı. İblis ise kibirine yediremeyip direnerek bundan kaçındı, kibirlendi ve kafirlerden oldu. Hazreti Adem'e Secde etme emri sadece Adem'in şahsını değil, onun şahsında bütün insanlığı kapsamaktadır. Adem, yaratılmadan önce bu emrin verildiğini, yaratıcının da yaratılı, yaratılınca da meleklerin ona secde ettiğini gösteren başka ayetler de vardır. Hani bir zamanlar Rabbim meleklere şöyle demişti. Ben, kuru çamurdan işlenebilen özlü bir balçıktan insan yaratacağım. Ona, en uygun şekli verip içine kendi ruhumdan üflediğim zaman onun önünde hemen secdeye kapanın. Hicr 28-29 saat 71-72 Adem'e yapılacak secdenin anlamı onu selamlamak ve kendisine saygı duyulduğunu göstermektir. Bunun Allah'a ibadet için yapılan secdeyle bir ilgisi yoktur. Resul-i Ekrem'in haber verdiğine göre mahşerte insanlar güneş tepelerine dikilip de sıkıntı ve Kederden iyice bunaldıkları zaman şefaat etmesi için ilk defa Hazreti Adem'e başvurduklarında ona ayette zikredilen özellikleriyle hitap ederek Ey Adem sen insanların babasısın. Seni Allah kudret eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üşredi. Meleklere sana secde etmemeni emretti. Onlar da secde ettiler. Seni cennete yerleştirdi. Rabbine varıp bizim için şefaat et diyecektir. Buhari, Müslim. İblis, ilk yaratılan büyük şeytandır. İblis adıyla Kur'an'da 11 yerde, şeytan ve şeytanlar adıyla da 88 yerde geçmektedir. İblis Allah'a çok ibadet ederek değerini yükseltmiş ve meleklerin arasına katılmıştı. Meleklerle birlikte bulunmasına rağmen melek değildi, cinlerdendi. Onun en belirgin özelliği çok kötülük yapması, kibirli olması, Allah'a karşı gelmesi ve insanları doğru yoldan saptırmaya çalışmasıdır. Allah-u Teala ona niçin meleklerle beraber secde etmediğini sorunca, ben ondan üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın demişti. Araf 12 Sat 76 Bazı hadislerde Kalbinde hardal tanesi kadar kibir olan kimsenin cennete giremeyeceğinin bildirilmesi. Müslim Ebu Davud Tirmizi bu kimselerin şeytana ait bu özelliğin benimsemesi dolayısıyladır. İblisin Hz. Adem'e secde etmediği başka ayetlerde de belirtilmektedir. Kuşkusuz sizi yarattık sonra size şekil ve biçim verdik. Daha sonra da meleklere Adem'e secde edin dediğimizde iblisten başka hepsi derhal secdeye kapandı. O secde edenlerden olmadı. Allah ona sana secde etmeni emrettiğim halde niçin secde etmedin diye sordu. İblis de ben ondan üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın dedi. Araf 11-12 <gülüyor> Bir zamanlar meleklere Adem'e secde edin dediğimizde İblis'ten başka hepsi derhal secdeye kapandı. İblis ise şunları söyledi. Ben çamurdan yarattığın birine secde eder miyim? İsra 61 Hani biz meleklere Adem'e secde edin dediğimizde hepsi derhal secdeye kapandı. İblis hariç. Çünkü o cinlerdendi. Bu yüzden Rabbinin emrine karşı çıktı. Onlar size düşman iken beni bırakıp da onu ve onun soyunu mu dostu deniyorsunuz? Zalimler için bu ne kötü bir değiştirmedir. Kehf 50. İblis'in Allah'a karşı gelmesi olayı yukarıda zikredilen ayetlerden başka Hicr 33, Taha 116, Saat 74'te ve bunların devamında anlatılmaktadır. Biz biz de Adem'e ey Adem Eşinle beraber cennette yerleşin, oradaki nimetlerden, istediğiniz yerden bol bol yiyin, yalnız şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz dedik. Yasak ağacın buğday, üzüm veya incir olduğu söylenmekte ise de bu konuda Kur'an'da ve güvenilir hadislerle bilgi bulunmamaktadır. Bir ayette şeytanın o ağaca ebediyet ağacı adını verdiği görülmektedir. Derken şeytan ona vesvese verdi ve "Ey Adem, ne dersin? Sana ölümsüzlük ağacını, asla yok olmayacak bir saltanatın yolunu göstereyim mi?" dedi. Taha 120. Allahu Teala kendisini tanamayan, koyduğu sınırları aşan, yasakları çiğneyenlere zalim demektedir. Şu ayetler bunu göstermektedir. Çünkü şirk büyük bir zulümdür. Lokman 13. O gün inkar eden neresi zalimlerin ta kendileridir. Bakara 254 Kim Allah'ın koyduğu sınırları çiğnerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Bakara 229 Öte yandan, insanların ve yetimlerin mallarını haksız yere ellerinden alıp yemek, Nisa 10, Maidi 107, Araf 85, fakir Müslümanları horlayıp kovmak, Enam 52 gibi davranışlar da birer zulümdür. Allah'ın emirlerine karşı gelerek günah işlemek de insanın kendi kendine zulmetmesidir. Ali İmran 135 Nisa 64, Araf 23. Fakat şeytan ikisinin de ayağını cennetten kaydırdı ve içinde bulundukları nimetlerden onları ayırdı. Biz de onlara birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin, orada yerleşip belli bir zamana kadar Faydalanacaksınız dedik. Onlara şöyle dedik. Hepiniz oradan inin. Benden size bir hidayet gelir de kim benim hidayetime uyarsa onlara artık ne korku vardır ne de keder. Bakara 38. Allah şöyle buyurdu. Birbirinize düşman olarak cennetten inin. Yeryüzünde yerleşip belli bir zaman orada Zamana kadar orada faydalanacaksınız. Araf 27. Peygamber Efendimiz Hazreti Adem'in cennetten bir cuma günü çıkarıldığını haber vererek şöyle buyurmuştur. Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Tirmizi Bilmiyorum. Azabın ertelenmesi belki de sizin için bir imtihan ve belli bir sureye kadar size tanınmış bir fırsattır. Enbiya 111 Sonra Adem Rabbinden öğrendiği sözlerle tövbe etti. Rabbi de onun tövbesini kabul etti. Çünkü o tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edendir. Hazreti Adem'in Allah-u Teala'dan öğrenip Hazreti Havva ile birlikte yaptığı dua şudur. Rabbimiz... Biz kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, şüphesiz her şeyi kaybedenlerden oluruz. Araf 23 Kur'an-ı Kerim'de müminleri tövbe etmeye yönelten ve tövbelerin kabul edileceğini belirten pek çok ayet olup bazıları şunlardır. Allah katında makbul olan tövbe, bilmeyerek günah işleyip de o günahtan hemen vazgeçenlerin tövbesidir. Allah, Bunların tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilen, her şeyi yerli yerinde yapandır. Ölüm anına kadar günahları işleyip, işleyip de kendisine ölüm gelip çattığında, şimdi ben tövbe ediyorum diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin tövbeleri kabul edilmeyecektir. Biz böylelerine elen verici bir azap hazırlamışızdır. Nisa 17-18 Kötülükleri yaptıktan sonra tövbe ederek gerçekten iman edenlere gelince, Şüphesiz o tövbe ve imandan sonra senin Rabbin çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir. Araf 153 Rabbinizin sizi bağışlamasını isteyin ve ona tövbe edin. O da sizi belirlenmiş bir zamana kadar güzel bir şekilde yaşatsın. Ve erdemli kişilere iyi davranmalarının karşılığını versin. Hud 3 Ey kavmim! Rabbinizin sizi bağışlamasını isteyin ve ona tövbe edin de, size gökten bol yağmur yağdırsın ve gücünüze güç katsın. Günah işlemekte ısrar ederek davetimden yüz çevirmeyin. Hud 52 Öyleyse ondan size bağışlanmasını dileyin ve tövbe ederek ona dönün. Çünkü benim Rabbim kullarına yakındır ve onların dualarını kabul eder. Hud 61 Rabbinizin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 Bilin ki Allah kendisine yönelenleri bağışlayacaktır. İsra 25 Ey müminler hepiniz tövbe ederek Allah'a yöneliniz ki ebedi kurtuluşa erirsiniz. Nur 31 Zaten kim tövbe edip salih amel yaparsa o gerçekten Allah'a tam olarak yönelmiş olur. Furkan 71 Ey iman edenler içten ve kesin bir tövbe ile Allah'a dönün. Tahrim 8 Onlara dedim ki Rabbinizden sizi bağışlanmasını dileyin. Çünkü o çok bağışlayandır. Nuh 10. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence eden ve bundan tövbe etmemiş olanlar için cehennem azabından başka bir yakıcı azap daha vardır. Burç 10. Resul-i Ekrem de kulun tövbe etmesinin Allahü Teala'yı mümin edeceğini şöyle açıklamıştır. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki siz hiç günah işlemeseydiniz Allah sizi yok eder Yerinize günah işledikten sonra Allah'tan af dilecek bir millet getirir ve onları bağışlardı. Müslim Peygamber Efendimiz Ey insanlar Allah'a tövbe edip ondan af dileyiniz. Zira ben ona günde yüz defa tövbe ederim buyurmuş. Müslim Sahabiler onun bir yerde otururken yüz defa Allah'ım beni bağışlar ve tövbemi kabul eyle. Çünkü sen tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin dediği tespit etmiştir.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 Ademoğullarına hitap etmekte ve eğer size bir peygamber ve onunla bir kitap gönderirsem siz de onu kabul edersiniz işte o zaman doğru yolu bulursunuz demektedir. Hazreti Adem'in kıssası Araf suresinde daha geniş bir şekilde anlatılmaktadır. Allah'a ve peygamber inanıp onların gösterdiği yolda gidenlere ve salih ameller yapanlara Bakara 62, Enama 48, Araf 35, Ahkâf 13, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet ederek yüzünü Allah'a çevirip yalnız ona kulluk edenlere, Bakara 112, mallarını Allah yolunda harcayan, harcadığını başka başa kalkmayan ve gönül kırmayanlara, Bakara 262, Mallarını hayır yapmak için gece gündüz gizli açık verenlere Bakara 274 ve Allah'ın dostlarına Yunus 62 hiçbir korku ve keder olmadığı müjdelenmektedir. Ey ayetlerimize iman etmiş ve Hakk'a teslim olmuş kullarım. Ne bir korku vardır bugün size ne de keder. Zuhruf 68-69 Ayetlerimizi inkar edip yalanlayanlara gelince... Onlar cehennemliktir ve hep orada kalacaklardır. Ayetin buraya kadar olan kısmı Maide 10:86, Hadid 19, Tegavun 10'de geçmekte ve bu mana şu ifadelerle de dile getirilmektedir. Ama ayetlerimizi inkar edip yalanlayanlara gelince onlar için de aşağılayıcı bir azap vardır. Haç 57. Bu Kur'an bir hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler için ise en şiddetlisinden acı bir azap vardır. Casiye 11 Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın ve bana verdiğiniz sözlü durun ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Bir de benden yalnız benden korkun. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve bir zamanlar sizi bütün milletlere üstün kıldığımı hatırlayın. Bakara 47. Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Zira o aranızdan peygamberler çıkardı. Sizi hükümdarlar yaparak hürriyetinize kavuşturdu ve hiçbir millete vermediğini size verdi. Maide 20. İsrailoğullarına verilen diğer nimetler de Kur'an-ı Kerim'de sayılmaktadır. Bir de Üzerinize bulutlu gölge yaptık. Size kudret elbisesiyle bıldırcın indirdik. Bakara 57. Hani sizi Firavun ailesinden kurtarmıştı. Onlar size en kötü işkenceleri yapıyor, erkek çocuklarınızı boğazlayıp kızlarınıza dokunmuyorlardı. İbrahim 6. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Yunus 90. İsrailoğullarından alınan ve onlara veren verilen söz şu ayetlerde açıklanmaktadır. Hatırlayın, bir zamanlar Tur Dağı'nı üzerinize kaldırarak Tevrat'a göre yaşayacağınıza dair sizden söz almış ve şöyle demiştik. Size verdiğimiz kitaba bütün gücünüzle sarılın, içinde olanları zan tutun. Belki böylece Allah'a karşı gelmekten sakınırsınız. Bakara 63 Bakara 93 Araf 171 Bir zamanlar İsra Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Anaya, babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlarla güzel güzel konuşacaksınız. Namazı gerektiği şekilde kalacaksınız. Zekatı vereceksiniz diye kesin söz almıştık. Bakara 83 Yine vaktiyle sizden Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurdunuzdan çıkarmayacaksınız diye kesin söz almıştık. Bakara 84 Vaktiyle Allah ehli kitaptan bu kitabı insanlara mutlaka açıklayacak, onu asla gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı da onlar bu sözü önemsemeyip kulak ardı etmiş ve değersiz dünya menfaatine karşılık onu değiştirmişlerdi. Onların değiştirme bedeli olarak aldıkları şey ne kadar fenadır. Ali İmran 187 Elbette biz İsrailoğullarından söz aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Fakat ne zaman bir peygamber onlara hoşlanmadıkları bir şey getirse o peygamberlerin kimine yalancı der kimini de öldürürlerdi. Maide 70 Genel olarak verilen sözde durmakla ilgili ayetler İsra suresi 34. ayetindeki verdiğiniz sözde durun ifadesinin dipnotunda zikredilmiştir. Yeryüzünün neresinde yolculuğa çıkarsan çık namaz kılarken yüzünü mescide harama doğru çevir. Müminler siz de nerede bulunursanız yüzünüzü o yöne çevirin. İnsanlardan zulmedenler dışında hiç kimse sizin aleyhinizde bir delil bulamasın. Siz de onlardan korkmayın. Benden korkun. Böylece size verdiğim nimetimi tamamlayayım da doğru yolu bulasınız. Bakara 157 Sadece Allah'tan korkulmasını emreden ayetler burada zikredilmiştir.